Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Allah konuşmasında acelecilik etmeyenleri sever. Rabbimiz Celle ve A'la az öz konuşan ve ihtiyaç miktarında konuşmayı ayarlayan kimsenin yüzünü ak eylesin. Diğer bir hadis-i şerifte insanları kıyamet gününde burun üstü düşürüp cehennem ateşini sürükleyen dünyada dillerinin etmiş olduğundan başkası değildir buyurmuştur. İnsanın ağzından çıkan kelimeler hiçbir harfi müstesna olmamak üzere değişmek sizin kıyamette teraziye konulacaktır. Çünkü insanların ağzından çıkan kelimeler cisim ve suretlidir. İyi sözlerin libası nurdan, kötü sözlerin libası ise ateşten olur. Libası ateşten olan sözler sahibini cehenneme sevk eder demektir. Bazı sözler insanın kalbine sihir yapar. Onun için Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem gazabıma en çok uğrayan kelimelerini köşeletip çokça konuşan ısrarla hezeyanlı sözleri söyleyendir buyurdu. 3. Açık seçik konuşmak. Lisan insanın ünvanıdır. Gizliliğin tercümanıdır. Kişinin güzelliği dilinin altında gizlenmiştir. Resulü muhterem amcası Abbas radıyallahu anhu'ya Güzelliğin hayrete şayandır buyurdu. Hazreti Abbas, Ya Resulallah, ruhum feda olsun, adamın güzelliği nedir diye sorunca, O da adamın güzelliği lisanı altında gizlenmiştir buyurdu.